Üçüncü köprünün güzergahı inşaat başladıktan bir buçuk ay sonra Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değiştiriliverdi. İstanbullular kentin kuzeyinde kalan son orman varlığının yok edilişini ve ağaçların kesilmesinin yasını tuttular.